Ey Adem oğulları her mescitte zinetinizi takının güzel ve temiz giyinin giyin için fakat israf etmeyin çünkü o israf edenleri sevmez